Yılın ilk gününden günaydın. 2016'nın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve tabii olumlu değişim getirmesi dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugünün ilk kampanyacısı Martı Derneği. Dernek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2860 Yardım Toplama Kanunu Değiştir, Sivil Toplumu Güçlendir diyor ve ekliyor. Dünya Bağışçılık Endeksinde Türkiye son sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin son sıralarda bulunmasının nedenlerinden birisi de Sivil toplumu kısıtlayan 2860 Yardım Toplama Kanunu. Kanun adeta yardım toplamama kanunu gibi çalışıyor. Dünya Bağışçılık Endeksinde birinci olan Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla yapıldığında Türkiye'deki sivil toplum kurumları Amerika Birleşik Devletleri'inkinin %1'i kadar bağış toplamış. Türkler kişi başına Amerikalıların 22'de 1'i kadar bağış yapmış. Nisan 2013'te Yardım Toplama Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik Yeni bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. Bu tasarıyla derneklerin ve vakıfların yardım toplama kanunundan büyük oranda muaf tutulması sağlanacaktı. Hazırlanmış tasarı olumlu olmakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 2860 Yardım Toplama Kanunu değiştirmek üzere 2013 yılında hazırlanan kanun tasarısının meclise gelerek tartışılmasına ve sivil toplum ve uzmanların görüşlerini gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları da dikkate alarak kaynak geliştirmede çeşitlendirme ve sürdürülebilirliğin Sivil toplum kuruluşlarına tam muafiyet getirmesini arz ediyoruz. Senin bireysel desteğin çok önemli. Bu imzanla sivil toplum güçlenecek, daha adil, daha demokratik, daha hoşgörülü barış içinde yaşayan bir ülke olmamızın öne açılacak, diyor Martı Derneği bu çok önemli konuya değinerek. Amine Okkan, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmiş bu kampanyasında. Diyor ki ilkokuldan itibaren... Kodlama dersine evet çocuklarımız artık oyunu oynamayacak, kendi oyunlarını kendileri yazabilecek, dış ülkelerdeki çocuklar gibi bilgisayar düzeyine bu kadar gelişmişken bizim yavrularımız neden gelişmesin? Sizin de yavrunuzun geleceğini teminat altına almak ve onları bilime tanıştırmak istiyorsanız buyurun siz de ilkokuldan itibaren kodlama dersine evet deyin diyor Okkan Change.org'da başlattığı bu kampanyasında. Yine eğitimle ilgili bir kampanyada bu sefer Mardin'deyiz. Emine Ülkü başlatmış kampanyası. Muhatabım yine Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki Ülkü okullarımıza laboratuvar istiyoruz. Şöyle diyor değişen ve gelişen dünya şartlarında ayak uydurabilmemiz için Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu gibi bilim insanlarımızla dünyada ses getirmemiz için en önemlisi Türk toplumunun fen okur yazar bireylerin oluşturduğu bir toplum haline dönüşmesiyle. Diyor, geç kaldığımız uzay bilimi dahi birçok fen bilimleri dalında ilerlememiz için öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak bilgi yapılandırmasına laboratuvarlı fen eğitimiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu etkinlik bir protesto anlamı taşımıyor. Amacımız sadece bilim bu ülkede neden gelişmiyor sorusunun cevabını daha ilk öğretim kuşağında insanımıza bilimi laboratuvar ortamında yani doğal ortamında anlatamayışımızdan kaynaklandığını dile getirmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak okullarımıza Laboratuvar istiyoruz diyor ülkü Mardin'den Change.org'da başlattığı bu sizlerin desteğini beklediği kampanyasında. Gelelim Halil İleri'nin kampanyasını. KYK geri ödemeli kredi geri alınsın dediği kampanyasının şu sözlerle devam ediyor. Öğrencisine sahip çıkmıyor devlet. Avrupa ülkelerinin çoğunda okula giden öğrencilere burs ve destek sağlanır. Bizim ülkede maalesef nadir burs verirse dahi yol parası bile yetmiyor. Resmen öğrencilere faizle para veriliyor. Peki ya annesi babası asgari ücretle çalışan öğrenciler? Ay sonunu düşünmek zorunda mı? Ayrıca kredi ve bursların verilişi adaletli yapılmamakta. Çevremizde bir sürü fakir durumu müsait olmayan insanlara çıkmadım. Peki niçindir bu burs? Öyleyse sizden ricamız öğrencilerin mağduriyetlerini gidermektir. Okuldan yüksek meblağla borçla mezun olmak istemiyoruz. Halkı yaşat ki devlet yaşasın. Gençliğe saygı diyor ileri öğrencilerin sorunlarına yönelik bu kampanyasında. Rana Kaygısus'un kampanyasıyla devam ediyoruz. Şimdi Kocaeli'nden diyor ki stajyer avukatlar aç. Avukat stajyerlerin durumu işler acısı ve yeni mezun olarak bu süre bir yıl sürmek zorunda. Barolar stajyerlerin devamsızlığından, ilgisizliğinden şikayetçi ama kimse stajyerin parası var mı yok mu düşünmüyor. Adeta paran varsa staj yapabiliyorsun çünkü yol yemek tüm masraflar sana ait. Çevrenin ve ailenin senden para beklemesi de cabası. SGK'nın staj eğitim programı kapsamında 1000 liraya yakın para vermesi gibi bir kampanyası var ama maalesef stajyer avukatlar bu programdan faydalanamıyor. Birisi bu gidişe dur demeli diyor kaygısız stajyer avukatlar için harekete geçmiş. Okyanusu aşıp şimdi Kanada'ya geçiyoruz. Kate Skywalker kampanyasını Air Canada'ya hitaben başlatmış. Eski bir asker olan Skywalker ordudan ayrıldıktan sonra ciddi travma ve depresyon teşhisi konmuş. Bu sebeple her yere rehber hayvanı Safira ile seyahat ediyor Skywalker. Ancak Air tıbbi dokümanları olmasına rağmen Skywalker'ın Safira'yı uçuşta yanına almasına izin vermiyor. Bu uygulamaya karşı Change.org Kanada'da kampanyasını başlatan Skywalker bugüne kadar 27.300 kişinin desteğini almış, imzalamış bu insanlar. Bakalım rehber hayvanlar uçuşlarda uçak içine izin verilecek mi? Bursa'dayız şimdi. Bursalılar Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor. Bursa Büyükşehir Stadyumu'nun adı Atatürk Stadyumu olmalı diyorlar. Bursalı hemşerilerimiz ödedikleri vergi ve harçlarla yapılan Büyükşehir Stadyumu'nun adı Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmelidir. Mevcut Atatürk Stadyumu'nu yıkarak tarihe havale eden anlayışa başta olmak üzere tüm meclis üyeleri Cumhuriyetimiz sayesinde oturdukları makamları Atatürk'e borçlu olduklarını bizlerden iyi bilmekteler. Dev bir bütçeyle yapılan dev stadyumun adına dev liderimiz Atatürk adının verilmesi bizlerin minnet ve saygısının ifadesi olacaktır. Yoksa parayı bastıran adını verir yaklaşımı. Biz Bursalılar olarak bastırdık paramızı yaptığınız stadyumumuzu stadyumumuzun adının Atatürk olmasını istiyoruz diyor. Verdiğimiz her kuruşu da Atatürk için helal ediyoruz. Stadımızın yapımında emeği geçen işçisinden mimarına, mühendislerine müteahhitine, meclis üyesinden Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na ve Cumhurbaşkanı'na kadar teşekkür ederiz. Haydi Bursa birleştirici gücümüzle örnek olmaya diyor. 2400 kişinin Change.org'da imzaladıkları bu kampanyasında. Esra Uyan'ın kampanyasıyla bugünü bitiriyoruz. Uyan'ın kampanyasının muhatabı Sağlık Bakanlığı kampanyasında şöyle demiş. İhmal eşittir bir iğne ve sönen üç hayat. Ona kulak verelim. Doğuştan tek böbrekli yılmaz artan 21 Aralık'ta baş ağrısı şikayetiyle Malatya'da gittiği özel hastanede İlaçlara olan alerjisi sorulmadan ilaç verildi. Verilen ilaç dosyasında da yer alan kendisine yasaklı olan ilaçlardan biriydi. İlaç verildikten bir dakika sonra şoka bağlı kalp krizi geçirdi. Doktorlar gerekli müdahaleyi yapmadan üniversite hastanesine sevk etti. Üniversite hastanesine getirdiğinde müdahale edilse bile kurtarılamadı. En önemli şey yaşam hakkı iken doktor ihmaliyle yapılan iğnenin sonucu 30 yaşındaki genç bir babanın ölümü, 28 yaşındaki genç bir annenin dul kalması... 4 yaşındaki oğlunun yetim kalması her gün yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu birçok şikayetle hastaneye gidiyor. Hepsine teker teker sorulması gereken sorular şikayetine göre önemsenmeyip ilaç tedavisi uygulanıyor. İnsanlar ölüyor. Fakat sorumlular gerekli cezaları almıyor. Bugün genç yaştaki eniştemin başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Gelin imzanızla bu kampanyada ablamla hala babasını komada sanan 4 yaşındaki derin güneyin sesi olun diyor uyan. Değişim rüzgarları bütün gücüyle yeni yılda da esmeye devam ediyor. Siz de Change.org'da kampanyanızı bu arada başlatıp değişime vesile olabilirsiniz. Pazartesi yeni kampanyalarla yine buluşmak üzere. Esen kalın.